Merhabalar değerli dinleyenler. Radyonuz Akre FM'de bir kez daha İslam bilginleri ve icatları programında birlikteyiz. Efendim bildiğiniz gibi bütün insanlar dünyaya gelmeden önce anne karnında dokuz uzun ay geçirirler. İnsan bu aşamanın başlangıcında sadece anne karnında gelişmeye başlayan küçük bir hücre topluluğundan ibarettir. 22. günde bir fasulye tanesinden bile küçüktür. Bir gün bir topluluğun tam orta yerinde küçücük bir yumru bir emir alır ve aniden atmaya başlar. Vücudundaki bütün diğer hücreler sakindir. Ama o sürekli hareket eder ve asla durmaz. Asla biraz durup dinlenme ihtiyacı hissetmez. Ta ki aradan on yıllar geçip de dur emri alacağı güne kadar. Geçen bu süre ise bir insan ömrünü tanımlar. Bu küçücük yumruya başla ve dur emirlerini kim vermektedir? Hepimiz henüz annemizin karnında daha üç haftalıkken atmaya başlayan bu mükemmel pompanın, yani kalbin çok önemli bir sorumluluğu vardır. Vücut içinde kanın dolaşmasını sağlamak, bir başka deyişle bizi meydana getiren ve tıpkı bizim gibi canlı olan yaklaşık 100 trilyon hücreye hayat vermek. Bu hücrelerin nefes alıp vermelerini ve beslenmelerini sağlamak, onları temizlemek, hastalıklarını iyileştirmek ve onları düşmanlardan korumak. Bizi oluşturan hücreleri, dolayısıyla bizi yaşatan bu sistemi kuran kimdir? Peki bize yaşam veren bu sistemin varlığı için biz ne yaptık? Bizim böyle bir sisteme sahip olmak için yapabileceğimiz herhangi bir şey yoktu. Çünkü henüz dünyaya gözlerimizi açmadan, bizim için hazırlanmış bir düzenin içinde yaşamaya başlamıştık. Sahip olduğumuz beden kusursuz bir şekilde bizim için hazırlandı. Mesela çevremizi net olarak görebilmemiz için mükemmel bir çift göz yaratıldı. Dışarıdaki havayla henüz karşılaşmış olmamıza rağmen, Periyodik olarak soluk almamızı sağlayacak solunum sistemimiz daha biz annemizin karnındayken oluştu. Besinlerin her türlüsünü sindirebilecek bir sindirim sistemine, bize özel parmak izleriyle birlikte parmaklara ve ellere, gözlerimizi yabancı maddelerden koruyacak göz kapakları ve kirpiklere ve bunun gibi çok sayıda organ ve özelliğe sahip olarak dünyaya geldik hızla yaklaşan bir cisme karşı otomatik olarak göz kapaklarımızı kapatarak gözümüzü korumamızı sağlayan refleks ve bunun gibi daha birçok koruma tedbiri, hiç haberimiz yokken alındı ve bedenimize yerleştirildi. Bunlar için hiçbir zaman bizim bir uğraş vermemize gerek olmadı. Bu sistemleri bizim için yaratan, en kusursuz şekilde bedenimize yerleştiren Yüce Allah'tır. Sonsuz güç sahibi Allah, şu ana kadar yaşamış olan ve şu anda yaşayan bütün insanları aynı mükemmel sistemlere sahip olarak yaratmaktadır. Bize yaşam veren kalp ve onun hareketlendirdiği dolaşım sistemi de işte bu kusursuz ve eksiksiz düzenin bir parçasıdır. Kalbin pompalandığı kan adlı mucizevi sıvı hareket etmeye başladığı andan itibaren bedenimizdeki hemen her hücreye hayat taşıyor. Kan... Gözümüzden ayak parmaklarımıza kadar her noktayı dolaşan mükemmel bir ağıyla tüm bedenimizi kaplıyor. Biz büyüyoruz, o gelişiyor. Biz hastalanıyoruz, o bizi savunuyor. Yaşamamız için hücrelerimizin beslenmesini o sağlıyor. Vücudumuzu o temizliyor. En önemlisi bizi yaşatacak olan oksijeni vücudun her hücresine ulaştırma görevi ona ait. Vücudumuzda dolaşan bu sıvı, yani kan, özel bir nimet, büyük bir mucize. Gelin bu mucizeyi birlikte inceleyelim ve böylece onu yaratan Rabbimizin varlığına ve gücüne bir kez daha tanık olalım. Değerli dinleyenler, çoğu zaman bedeninizde sizi yaşatmak için büyük bir çaba sarf edildiğini fark etmezsiniz. Siz çalışır, yorulur, uyur, yemek yer veya spor yaparken içinizdeki hummalı çalışma hiç durmadan devam eder. Sizi yaşatmak için programlanmış moleküller size fark ettirmeden, hata yapmadan, sıkılmadan, dinlenmeden görev başındadırlar. Kanımıza kırmızı rengini veren hemoglobin, insan bedenini oluşturan sayısız molekülden sadece bir tanesidir. Görevi ise hayatidir. Vücudun her hücresini o yaşatır. Vücudun yaşamasını sağlayan oksijen onun sayesinde dağılır. Vücuttan atılması gereken karbondioksit onun sayesinde toplanır. Yaşamamız için sırf nefes alıp vermemiz yeterli değildir. Bedende saniyeler içinde gelişen bir hareketten meyle alınan oksijenin yaklaşık 100 trilyon hücreye teker teker dağıtılması, dışarıya verilecek karbondioksitinse teker teker toplanması gerekmektedir. Yeryüzünde yapılan hiçbir bilimsel çalışma hemoglobin gibi oksijen taşıyabilen bir mekanizmanın geliştirilmesini sağlayamamıştır. Hemoglobin kendine has özelliklere sahip olağanüstü kompleks bir moleküldür. Bu kompleks molekülde bütün özellikleriyle her şeyi bilen, her şeye gücü yeten hay yani diri olan Allah'ın bir mucizesidir. Bu büyük mucizenin özelliklerini incelerken, Allah'ın birbirinden muhteşem eserler yaratmaya kadir olduğu ve bu eserleri her insanda eksiksiz olarak var ettiği gerçeğini sürekli akılda tutmak gerekmektedir. Bu gerçeği görmek Allah'a şükredip onu yüceltmenin en önemli yollarından biridir. Yüce Allah, Müminin suresi 65. ayeti kelimesinde şu şekilde buyuruyor: O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 Çiçek kesine Bu yolduk her günden Çiçek kesine I'm sinde söyler gerçek devsine. Sonma el şiziz dil şiziz bel şiziz sonla gözeriz zal ömürde erkek kesinler gözeriz zal erkek kesinler FATRA TÜM SESLER ONDA GÜZEL Değerli dinleyenler, bilim adamlarının olağanüstü bir molekül tanımanı hemoglobinin birbirinden farklı işleri aynı anda yapabilmesinden kaynaklanır. Hemoglobin, akciğerlerdeki kılcal damarlardan geçerken, etrafındaki milyonlarca molekülden oksijeni seçer. Yöntemi ise son derece akılcı, bir o kadar da şaşırtıcıdır. Hemoglobin, oksijen atomlarını kendine has yöntemiyle adeta yakalar. Ancak bu işlemin çok hassas bir şekilde yapılması gerekmektedir. Çünkü oksijen bağlandığı molekülleri okside etme özelliğine sahiptir. Oksidasyonsa söz konusu molekülün bütün işlevlerini yitirmesine neden olan bir tür zehirlenmedir. Hemoglobin, oksijenin beraberinde getireceği bu tehlikeye karşı Allah'ın yarattığı mükemmel bir sistemle var edilmiştir. Hemoglobin, oksijeni taşırken ona tam olarak bağlanmaz. Oksijeni tıpkı bir maşayla tutar gibi bir ucundan yakalar ve götüreceği yere kadar bu şekilde taşır. Bu kuşkusuz son derece tedbirli bir yöntemdir. Yüce Allah, oksijenin oksidasyon özelliğiyle bu önemli tedbiri birlikte yaratmıştır. Kuşkusuz bu uyuma ön yargısız bir biçimde bakanlar, buradaki mükemmelliği açıkça görebilirler. Hemoglobinin oksijendeki tehlikeyi keşfederek bir tedbir geliştirmek, deneyip yanılarak ona göre sistem belirlemek gibi bir imkanı yoktur. Her şeyden önce bahsettiğimiz yalnızca bir moleküldür. Bu önemli tedbir, bütün ile hemoglobinin ilk ortaya çıktığı anda hemoglobinle birlikte yaratılmıştır. Hemoglobinin oksijeni yakalamasını sağlayan biyokimyasal detaylarsa, böyle bir mekanizmanın tesadüf eseri meydana gelemeyeceğini açıkça sergiler niteliktedir. Hemoglobin molekülünde dört zincirden oluşmuş globin adı verilen bir protein bulunmaktadır. Hem grubu adı verilen bir başka moleküle bağlıdır. Hem grupları oksijenin hemoglobine bağlanmasında son derece önemlidir. Hem gruplarının her biri birer demir iyonu taşır. Bu durumda karşımıza dört hem grubun sahip olduğu dört demir iyonu çıkar. Aslında akciğerdeki oksijeni kendisine bağlayan ve bunu dokularda serbest bırakan daima bu demir iyonlarıdır. Ancak globinin de bu işlemde son derece önemli bir rolü vardır. Globinin şekli önemli bir kontrol mekanizması ve eşsiz bir yaratılış harikasıdır. Ayrıca bu molekülün amino asit dizilimindeki en küçük bir değişiklik hemoglobinin oksijen taşıma kabiliyetini bütünüyle değiştirmektedir. Her kırmızı kan hücresinin ortalama 270 milyon hemoglobin molekülü taşıdığı göz önüne alındığında vücutta oksijen dağıtımının ne kadar gelişmiş bir boyutu olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Söz konusu moleküller sanki oksijenin beraberinde getireceği tehlikeyi hesap edebilir buna göre birbirlerinden uzaklaşmaları gerektiğini bilir gibi davranırlar. Daha da önemlisi, yeryüzündeki her insan, vücudunda trilyonlarca molekülde aynı tedbir mutlaka alınmıştır. Çünkü onlar, Allah'ın yarattığı ve her an kontrolünde tuttuğu yaratılış örnekleridir. Her biri Allah'ın hükmünü yerine getiren anlamına gelen Kadir sıfatının tecellileridir. Ve bu nedenle yeryüzündeki her yaratılış örneği gibi, Allah'ın varlığını, sonsuz gücünü ve ilmini bize tanıtırlar. Rabbimizin üstün ilmi, Kur'an-ı Kerim Secde Suresi 6 ve 7. ayetlerinde şu şekilde bildirilir. İşte o, görünmeyeni de, görüneni de bilen, mutlak galip ve çok merhametli olandır. Yarattığı her şeyi en güzel yapan ve ilk insanı yaratmaya da çamurdan başlayandır. Taşıma serüveninde hemoglobinle oksijen arasında gerçekten de son derece zayıf bir bağ meydana gelmiştir. Ve bu bağ herhangi bir durumda hemen kopmaya hazırdır. Bu zayıf bağın bir başka yaratılış harikası olduğu gerçeği ise bir sonraki aşamada karşımıza çıkar. Gerekli dokulara oksijenin bırakılabilmesi için iki molekülün kolayca birbirinden ayrılmaları gerekmektedir. Aradaki zayıf bağ bu işlemi kolaylaştırmaktadır. Eğer arada sağlam bir bağ meydana gelseydi, oksijen molekülü vücutta taşınmasına rağmen dokularda da bırakılamayacak, oksijen yüklü al dokuların yanından geçip gidecekti. Bu ise bizim için mutlak bir ölüm demektir. Zayıf bağın oluşup kırılma oranı da ince bir düzenle belirlenmiştir. Oksijen molekülünün hemoglobine bağlanmasını sağlayan ortam yüksek oksijen basıncıdır. Vücutta oksijen basıncı düştüğünde oksijen ve hemoglobin arasında meydana gelmiş olan zayıf bağ kırılır ve oksijen hemoglobinden ayrılır. İşte bu mekanizma akciğerlerden dokulara oksijen taşınmasının temelini oluşturmaktadır. Vücutta böyle bir mekanizmanın hiç kesintiye uğramadan işliyor olması gerekmektedir. Eğer oksijen basıncı ihtiyaç duyulan zamanda ve ihtiyaç duyulan yerde düşmezse dokular hiçbir zaman nefes alamazlar. Oksijensiz bir dokuysa, varlığını uzun süre devam ettiremeyecektir. Aynı durum kan basıncı için de geçerlidir. Hemoglobinin bir dokuya ne kadar oksijen vereceğini belirlemesi, ancak bir kan basıncı sabitliği söz konusu olduğunda mümkün olabilmektedir. Azot Monoksit eğer hemoglobin beraberinde azot monoksit taşımıyor olsaydı, kan basıncı sürekli olarak değişim gösterecek ve gerekli dokulara gerekli miktarda oksijen verilmemesi ya da aşırı oksijen verilmesi durumu ortaya çıkacaktı. Bu durumda da dokular ya yanacak ya da oksijensizlikten öleceklerdi. Kuşlar aksın gözünden, nur parlasın yüzünden, gayrı çıksın özünden, la ilahe illallah, Allah Allah illallah. Cennetine göçelim La ilahe illallah Mürcidini bulasın Ol Resul'e varasın Nuri Hakk'a emesin La ilahe illallah Allah Allah illallah Amen. Uh -huh. Dağınızdan, gönlünüze Giden yok. Akra, Akra, Akra Değerli dinleyenler, Akre FM frekanslarında İslam bilginleri ve icatları programında vücudumuzun vazgeçilmezlerinden olan kanı anlatıyoruz. Değerli dinleyenler, kanımızı meydana getiren unsurlardan hemoglobin, aynı zamanda verdiğimiz nefesle dışarı attığımız karbondioksiti de hücrelerden teker teker toplama yeteneğine sahiptir. Karbondioksitin kanda taşınması oksijen kadar riskli değildir. İşte bu nedenle karbondioksit, kanda oksijenden çok daha büyük miktarlarda taşınabilir. Dinlenme sırasında 100 milim kan, dokulardan akciğere ortalama 4 milim karbondioksit taşır. Oksijen taşıyan hemoglobin kana parlak kırmızı rengini verirken karbondioksiti akciğere geri döndüren hemoglobin parlaklığını kaybeder ve koyu kırmızı, mora yakın bir renk alır. Deri yüzeyindeki damarların koyu renk görünmesinin nedeni işte budur. Karbondioksit kan içinde genellikle karbonik asit formunda taşınır. Sadece ortalama %5'lik bir kısmı hemoglobine bağlanarak akciğerlere iletilmektedir. Karbondioksitin %10'luk bir kısmı ise çözülmüş gaz halindedir. Karbondioksit hemoglobine oldukça zayıf bir bağ ile bağlanır. Serbest kalıp hemoglobinden uzaklaşması aşamasında ise devreye giren faktör yine oksijendir. Haldane etkisi dediğimiz bu kimyasal olayda karbondioksitten daha kuvvetli bir asit olan oksijen hemoglobine bağlanır ve karbondioksitin kandan uzaklaşmasını sağlar. Haldane etkisi dokularda oksijen ihtiyacı baş gösterdiğinde hemoglobinin oksijenden ayrışıp daha fazla karbondioksite tutulmasını sağlarken aynı kimyasal etki akciğerlerde tam tersi etki göstermektedir. Oksijen miktarının daha fazla olduğu akciğerlerde güçlü asit etkisiyle oksijen hemoglobine bağlanmakta ustaca davranır ve karbondioksit çıkış kapısına geldiğinde mecburen bağlı olduğu hemoglobinden ayrılmak zorunda kalır. Bahsettiğimiz bu işlem son derece kompleks kimyasal bir olaydır. Burada dikkat çekilmesi gereken noktaysa hemoglobinin oksijen ve karbondioksit alışverişini yaptığı noktaların mükemmel bir hassasiyetle belirlenmiş olmasıdır. Hemoglobin dokularda oksijeni bırakmalı ve karbondioksiti yüklenmelidir. Karbondioksitin çıkış yeri olan akciğerde ise söz konusu alışverişin tersi yapılmalıdır. Bu değişim bedenin hiçbir zaman bir başka noktasında gerçekleşmez. Bu dönüşüm sistemini sağlayan kimyasal dengenin kan dolaşımıyla aynı anda ortaya çıkmış olması ise zorunludur. Zaman içinde rastlantısal mutasyonlarla kademe kademe evrimleşmesi mümkün değildir. Temel zamanda kandaki hemoglobin genellikle dış etkilerle oluşan karbon monoksite bağlanır. Karbon monoksit zehirlenmesi adı verilen olay işte budur. Hava gazı, kömür gazı veya egzozdan çıkan gazların havaya karbon monoksit olarak karışmasından, vücuda alınan bu gaz kandaki hemoglobin'e bağlanır. Böylece hemoglobin'e bağlı veya bağlanacak olan oksijenin yerine geçer. Hemoglobinin karbon monoksite ilgisi ise oksijene olan ilgisinden daha fazladır. Hemoglobin karbon monoksite 500 kez daha sıkı bağlanır ve bu durum oksijen eksikliğinden ölüme neden olabilir. Hemoglobin molekülü ile ilgili şimdiye kadar verdiğimiz bütün bilgiler onun yaşam için özel yaratılmış bir yapı olduğunu açıkça doğrulamaktadır. Değerli dinleyenler, canlıların hayatlarını idame ettirebilmelerinde hayati öneme haiz, kan vücudun her yerine ulaştıran sistem her zaman merak konusu olmuştur. İşte bu sistemle ilgili çalışmalar yapan ve bir bilinmeyeni ilk defa ortaya koyan bir bilginimizi tanıtmaya çalışacağız bugün. 1924 yılında Freiburg Tıp Fakültesi'nde ilim tarihinin çeyresini değiştirecek bir hadise oldu. Muhyiddin et Tavi adlı Mısırlı genç bir araştırmacı doktor, derlüken Kristof Nach el-Kroski başlıklı Almanca harikulade bir doktora tezi hazırladı. Bu genç doktorun tezi Alman profesörler üzerinde şok tesiri yaptı. Çünkü tezde ilk defa küçük kan dolaşımının İbn Nefis adında bir Müslüman tarafından bulunduğu örnekleriyle açıklanıyordu. Bu ise o zamana kadar bilinenlere ters bir husustu. Profesörler hemen devlet kütüphanesine koştular ve eski el yazma eserleri karıştırdılar. Araştırma ve incelemelerde bulundular. Sonunda tataviyenin haklı olduğunu anladılar. Kan dolaşımına ilk defa bulan bu İslam doktoru İbn Nefis'ti. Daha 1553'te Miguel Serveto 1559'da Realdo Colombo, 1628'de Harvey, kan dolaşımı hakkında tek söz etmeden asırlarca önce İbni Nefis kan dolaşımını anlamıştı. İşte bugün, İslam bilginleri ve icatları programımızın konuk bilgini İbni Nefis olacak efendim. Ama önce kısa bir ara... Radyoculuğun yüz akı. Akra. Akra. Akra. Akra. Akra. Değerli dinleyenler, İslam Bilginleri ve icatları programında bugünkü konuk bilginimiz İbn Nefis olacak. Küçük kan dolaşımını keşfiyle ünlü, hekim ve düşünür. Hadis, fıkıh, tıp, lügat, mantık, siyer gibi birçok ilimlerde söz sahibi olan i̇bn Nefis, Hicri 607, Miladi 1210 senesinde, Dımaşk, yani Şam yakınlarındaki Karaşiye'de doğdu. İsmi Ebul Hasan, Alaaddin Ali bin Ebil Hazm, Nefis el Karaşi et Dımaşki. Doğum yerinden dolayı Karaşi, Dımaşk'ta okuyup şöhretini orada kazandığı için de Dımaşk'a nispesiyle anılır. i̇bn Nefis diye meşhur olmuştur. Müzik Değerli Dünyalar Bugün tanımaya çalışacağımız bilginimiz İbn Nefis, ilk öğrenimini doğduğu yerde ikmal ettikten sonraki tahsil için gittiği Dımaşk'ta öğrenimine devam ederken, Nurettin Zengin'in burada inşa ettirdiği Bimaristan'ın Nuri'de tıp tahsil etmiş ve yine aynı şehirdeki Dahvariye Tıp Medresesinin kurucusu Ed Eddahvar'ın öğrencisi olmuştur. Dımaşk'ta tahsilini tamamlayıp hekimlikte tecrübe ve ün kazandıktan sonra Mısır'a giden İbn -i Nefis, Memlük Sultanı 1. Baybars'ın özel hekimliğini ve devletin Suriye-Mısır hekimleri başkanlığına getirilmiş, ayrıca muhtemelen Selahaddin Eyyubi'nin 1181'de inşa ettirdiği medresenin de hocalık yaparak aralarında ünlü cerrah İbnü'l-İbri'nin de bulunduğu çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Genellikle kaynaklar i̇bn Nefis'in evlenmediği hususunda görüş birliği içindeyse de Şerhül Kanun'da kendisi oğlu Muhammed'in soğan yediği için annesinin memesini emmediğini ve bunun soğan kokusundan kaynaklandığını tespit ettiğini belirtir. Kahire'deki evinde müreffeh bir hayat sürdüğü ve eviyle kütüphanesini Sultan Kalavun tarafından 1284 yılında kurulmuş olan Bimaristanül Mansuriye'ye bağışladığı bilinmektedir. Hicri 21 Zilkade 687, Miladi 17 Aralık 1288 tarihinde 78 yaşındayken vefat etmiştir. İbni Nefis ilmi dirayetinin farkında olan bir hekimdir ve onun kendine karşı duyduğu güven hissini şu mübalağalı sözlerinde görmek mümkündür. Eğer eserlerimin benden sonra 10 bin yıl değerini sürdüreceklerini bilmeseydim, onları kaleme almazdım. İbn-i Nefis'in ilmi şahsiyetini Suriye Mısır Tıp Akademi şekillendirmiştir. Eyyubiler ve Memlükler zamanında yakın ilişki içine giren Suriye ve Mısır'daki tıp faaliyeti, Biimarustanın Nuri ile Biimarustanın nasriyinin ilmi birikimini ortak bir gelenekte birleştirmiş ve böylece anılan tıp akımının ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Bu akımın ilk önemli semalarından biri olan İbn Nefis'in hocası var, gerek Dimaşk, gerekse Kahire'de isim yapan öğrenciler yetiştirmiştir i̇bn Nefis'in tıp tarihindeki en önemli başarısı küçük kan dolaşımını keşfetmesidir. Galen ve onu bu konuda izleyen İbn-i Sina'nın ileri sürdüğü, yürekteki kanın sağ karıncıktan sol karıncağa bir menfez yardımıyla geçtiği şeklindeki varsayımı, iki karıncığı ayıran septumda kanın geçeceği bir menfezin gözlenmediği gerekçesiyle reddeden i̇bn Nefis, Kanın sağ karıncıktan pulmonar arterle akciğere gittiğini ve akciğerden pulmonar venle kalbin sol tarafına geldiğini ortaya koymuş ve böylece küçük kan dolaşımını açık bir ifadeyle izah etmiştir. İbn-i Nefis'in kan dolaşımını keşfettiği gerçeği 1953 yılında da Paris Tıp Fakültesi'nde bir tez halinde müdafaa edildi. Tezi takdim eden Doktor Herpin, İbni Nefis'in bu büyük keşfini, 1553'te Ceneva'da yakılan İspanyol ilim adamı Miguel Serveto'dan 3 asır önce yaptığı hususunda ısrar etti. kitab Şamil Fissinat-ı Tıbbiye adlı eserinde, ameliyat tekniği üzerinde verdiği ayrıntılı bilgilerse, İbn-i Nefis'in aynı zamanda başarılı bir cerrah olduğunu kanıtlamaktadır. Ona göre her ameliyat, üç aşamadan meydana gelir. Muayene ve teşhis, operasyon, ameliyat sonrası bakım. Bunların her üçünde de hasta, cerrah ve hasta bakıcının dikkat etmesi gereken hususlar, ayrıntılarla tasvir edilmiştir. İbn-i Nefis'in felsefe yönü, mantık çalışmalarının dışında özellikle Fazıl bin Natık da denilen er Risaletül ül Kamiliye Fissiretin adlı felsefi romanında görülmektedir. İbn-i Nefis'in eserlerini şu sıralamayla ele alabiliriz. Bir, şerhu Ibn-i Sina'nın el kanununun ilk üç bölümünü oluşturan anatomi kısmına yapılmış bir şerhtir. Eser ilk defa İbn-i Nefis'in küçük kan dolaşımını keşfi ile ilgili olarak Muhyiddin et Tavi tarafından ilim aleminin gündemine getirilmiş ve birçok tartışmaya yol açmıştır. Kitabın ilk neşrini Selman Kataya ile Buğul Galyucci, 1988 yılında Kahire'de yapmışlardır. 2. el mucezül Tıp, Mu'cezü'l-Kanun El-Kanun'un şerhü ü teşrihte işlediği anatomi kısmı dışında kalan bölümlerinin özetidir. İlk defa 1828'de Kalküta'da basılmıştır. İslam dünyasında büyük şöhret kazanan ve çok sayıda şerh, talikat ve tercüme çalışmalarına konu olan eserin ilmi-i neşri Abdülkerim el-Azbavi ve Ahmet Ammar tarafından gerçekleştirilmiştir. Zamanımıza kadar Hint hekimleri tarafından hararetle tetkik edilmiştir. Bu esere Cemalettin Aksarayi, Hallül Mucez bir şerh yazmıştır. Ayrıca Musfihittin Sururi ve Kanuni devrinde Edirne Darüşşifası baştabibi Ahmet bin Kemal Türkçe'ye çevirmiştir. 3. El-Mühezzeb fil-Kuhlil-Mücerreb Göz hastalıkları ile ilgili orijinal fikirler ihtiva eden ve çağ bakımından konusunda zirve kabul edilen eser, zafir El-Vefai ve Muhammed Revvas Kalat tarafından neşredilmiştir. Bugün bir nüshası Vatikan Kütüphanesi numara 307'de bulunmaktadır. 4. Şerh-ı Fuşuli Bukrat Hipokrat'ın aforizmalar yani Fusul adlı eserinin bir yorumudur. Önce 1881 ve 1892 yıllarında İran'da iki defa taş baskısı yapılan eserin modern neşrini Yusuf Seydan ve Mahir Abdülkadir Muhammed Ali gerçekleştirmiştir. 5. risaletül ül Aza İnsan organizmasının yapısı ve işleyişiyle organların yarar ve hikmetleri üzerine kaleme alınan eserde fizyolojiden hareketle canlının karakterine dair sonuçlara da ulaşılmaktadır. Muhtemelen müellif hattı olan tek nüshasına dayanılarak, ilmi neşri Yusuf Zeydan tarafından yapılmıştır. Altı er Risale'tul Kamiliye fi'siretin nebeviye İbn Sina'nın Hay İbni Yakzan'a karşılık kaleme alındığı rivayet edilir. Bu kitapların dışında günümüzde bilinen yaklaşık 10'dan fazla kitabı daha vardır. İbnü'n-Nefis'in günümüze ulaşan başlıca eserlerinin yanı sıra kaynaklarda İbn Sina'nın El İşarat ve El Hidaye li'l-Mantık gibi eserlerine yazdığı şerhler, Ebu İshak eş-Şirazi'nin Şafii fıkhına dair et-Tenbih adlı eserine yazdığı şerh, Nahi ilmine dair eseri Tarihü'l-Fesaha onun ilgi alanının genişliğine işaret etmesi bakımından zikredilmektedir. Değerli dostlar, İslam bilginleri ve icatları programında ünlü bilginimiz İbn Nefis ilgili bölümü burada bitirirken, yepyeni bir bölümde yeni bir bilginimizle buluşmak dileğiyle sağlık ve esenlikle kalınız efendim.